Merhaba, Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. E, programımızın bile onu hatırlatarak başlayalım. sanathayat.wordpress.com adresinden e, geçmiş programların kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bugün üç konuğumuz var. Onur Kutluoğlu, Selim Öztürk, Elif Selene, Ayhan ile birlikteyiz. E, bir projeyi konuşacağız. Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. E, ben çok mutluyum meslektaşlarımla ve yakın e, mesleklerden insanlarla beraberim okuduğum şehirle ilgili bir şeyler konuşacağız o yüzden e, ve çok e, beni heyecanlandıran bir ile ilgili konuşacağız e, aslında ile ilgili konuşacağız ama e, bir araya gelme sebebimiz de şu anda e, hatta bu akşam açılacak olan sergi 1 Eylül akşamı e, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde Sivil Mimari Bellek Ankara sergisi açılıyor 11 Eylül'e kadar da sergi gezilebilir Şimdi sergiyi konuşacağız, sergide neler görüleceği ile ilgili ama bu bir proje ise bu projenin nasıl çıktığı ve projenin ile ilgili birinizle başlayacağız. Elif seninle başlıyoruz. Tamam, o zaman öncelikle projenin tam adını ben söyleyeyim. Hı -hı. Ankara'da 1930-1980 yılları arasında sivil, mimari, kültür mirası, araştırma, belgeleme ve koruma ölçütleri geliştirme projesi. Adından da anlayabileceğimiz gibi asıl amacımız aslında öncelikle Ankara'daki sivil mimari yapılarıyla ilgili bir araştırma yapmaktı. Hı hı. Bu araştırma sonucunda seçilmiş yapılarla ilgili belgeleme çalışmaları yaptık ve sonuç olarak da bu belgeleme çalışmaların doğrultusunda ...koruma ölçütleri geliştirmeye çalıştık. Hı hı. E, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi ve bir sanal kent arşivi kurulması da e, öncelikle hedefimizdi. Hı hı. E, onun dışında aslında şöyle söyleyebilirim, bu proje 3 yıllık bir e, proje e, olarak belirlendi. E, TÜBİTAK, Kam ve Başkent Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucunda, destekleri sonucunda e, ortaya çıkmış bir projedir. E, üç yıl boyunca söylediğim gibi e, araştırmaları yapıp belgelemeleri yapıp e, sonuç olarak da koruma ölçütleri geliştirmeye çalıştık aslında. Hı -hı. E, böyle şimdi Ankara'da e, sivil mimari denince dinleyicilerin de kafasında oluşması için anladığım kadarıyla konut ağırlıklı bir e, öncelikli olarak araştırma kısmı ile başladınız. Evet. E, peki e, ya da şöyle diyelim, yani neden sivil e, mimari seçildi ve neden hani konut ağırlıklı olarak dikkatinizi çekti? Ee, aslında e, genel olarak mimarlık tarihine baktığımızda modern dönem incelemelerinde hep daha kamusal yapıların, evet. daha anıtsal yapıların incelendi. Özellikle Cumhuriyet tarihi ve sonrasında 1930-1980 yılları arasında özellikle baktığımızda hep kamusal yapıların incelendi. Onlar üzerinden bir mimarlık tarihi yazımının çıktığını görüyoruz hı hı. yani genel olarak evet. böyle yani bir çok şey daha var. az çalışma var diğer aynen kamu öyle göre. ve aslında sivil mimarlık yani apartmanlar müstakil konutlar çok katlı bloklar üzerinden baktığımızda inanılmaz bir e, arşiv olduğunu fark ettik hı hı. ve bunlar üzerinden de aslında mimarlık tarihinin e, e, çok daha farklı şekilde yazılabileceğini ya da çok e, değişik eklemeler olabileceğini düşündük. O yüzden aslında sivil mimarlık başlığıyla Hı -hı. yola çıktık. Hı -hı. Ee, aslında şey yani modern dönem bir yandan mesela antik çalışanların da hep söylediği bir şeydir. Hani hep tapınaklar, işte din yapıları vesaire hep şimdiye kadar öncelikli. Çünkü aslında hani daha değerli şeyler de oradaymış diye. Hı -hı. Konutlar çok daha son dönemlerde araştırılan şeylermiş. Hani belki de çok dönemin e, de sorunu da olabilir bu. Biraz daha geri planda kalması açısından. Hı -hı. Ee, şimdi... Araştırma kısmı vardı. Peki araştırma yaparken hangi kaynaklarla, e, e, yani taramalar mı yaptınız? Sanırım olmasaydı ne yapardık dediğimiz, arkitek kesin bu işin içerisinde. Tabii ki de, tabii <gülüyor> ki de. E, yani şöyle başladık. Aslında ilk olarak 3 e, yıllık bir proje olduğu için... Seneler bazında... Şu an kaçıncı yılındayız bu arada? Proje bitti. Heh, bitti. Evet, proje Sergi aslında bir anlamda da çıktılarından deliydi. Aynen teslimi gibiydi sergide. Üç yıllık proje kapsamında her yıl bölgelendirme yaptık Ankara'da ve her yıl bir bölgeyi gezdik Hı -hı. ve bir bir yani proje ekibinin tamamı bildiğiniz sokaklara dökülerek elimizde dosya şey föyleriyle. Ee, sokak sokak mesela bana e, Bahçeli düşmüştü bir tanesinde. Aynen güzel. Bahçeli bölgesini gerçekten sokak sokak dolaşarak ve evleri tek tek tespit ederek çıkarttık. Hafiyelik gibi biraz. Aynen öyle şey böyle hani altın bulma evet. gibi. Çünkü hani birçok ev şu anda zaten Ankara'da e, belki duymuşsunuzdur. Kentsel dönüşüm evet. projeleri çok gündemde. Bir yandan da konutun ve sivil mimarinin böyle de bir hani yanı da var. Çünkü... Çok hızlıca hemen yok oluyor çünkü işte bir takım korumayla ilgili şeyler eksik kaldığı için Aynen çok öyle. çabuk yıkılabiliyorlar. Zaten en büyük bizim ön plan çıkarmaya çalıştığımız şeylerden de biri buydu. O kadar çabuk yıkılıp yerine yenisi üretiliyor ki yani o arada aslında bir tarihi kaçırıyoruz. Evet. Çok önemli şeyler gidiyor. Evet. Yaşam pratikleri, o dönemki toplumsal olaylar bunların hepsini aslında simgeleyen yapılar var. Evet. Ve onlar hiç görülmediği için... ...bir dönem yaşanıyor ve kaybolup gidiyor. Kaybolup gidiyor, gidiyor kayıtlı evet. tutulmadan. Aynen tarama öyle. kısmına dönersek. Ha, tarama kısmı tarama. yani dediğim gibi sokak sokak e, gezip yapılar e, üzerinde bir e, inceleme yapmıştık. Aslında bununla ilgili bazı kriterlerimiz vardı... Sevim bahsetmek ister misin onlardan? E, aslında Elif'in de söylediği gibi e, her biri yapıldığı dönemin barınma pratiklerini ve e, modern yaşam kültürünü aktara, aktaran yapılar. E, çok fazla sayıda yapı tespit edilmiş olmasına rağmen 120 yapıyla sınlandı bu proje. Hı hı. Ve bu yapıları belirleyerken e, aslında bir takım ölçütler konuldu. Onlardan bazıları biçimlenme kararı, e, dönem özelliklerini yansıtması, e, yarışma e, sonucu elde edilmiş olması. Yeni yapım e, teknolojileriyle ile inşa edilmiş olması, e, iç mekan detay, malzeme açısından özgün olması, e, dönemin ekonomik, e, toplumsal olaylarıyla ilişkilenmesi ve kentin tabii ki toplumsal e, belirleyeni iz bırakmış olması, hı hı. E, bazı maddelerde aslında e, hı hı. bu yapıları, bu 120 yapı arasında almak için gerekli olan kriterler. Hı hı. E, peki mesela bu evlerde yaşamış insanlarla da konuşma şansınız oldu mu? E, tabii e, zaten bu evleri tespit ederken e, o e, evlerde yaşayanlarla bir de bir görüşmeye çalıştık. Hı hı. E, yani bir kısmı röportaj vermek istemedi ama röportaj vermek isteyenlerle bir bir gidip görüştük ve o görüşmeler sonucunda e, bizim projemize katkı verebilecek olanları da sergide e, sergimize gelecek kişilerle paylaşacağız. Hı. Ses kayıt yani ses kaydı. Aynen haberi. öyle tamam. yani Sergiyi o şey bunu yeterli konuşuyor. Tabii yani şöyle e, o e, Ses kayıtlarında da detaylı bir şekilde aslında o e, yapıyla ona ilişkilerini sorgulamaya çalıştık. Yani o anlamda çok önemliydi yani bir mimarın gözünden binasını e, dinlemek farklı bir şeyken evet. kullanıcının gözünden o bina ile ilgili yorumlar almak çok farklı detayları yakalamamıza yardımcı oldu hı hı. yani şey de var bir de onu merak ediyorum hani İstanbul'da böyle birkaç tane e, hani konut var gerçekten içinde yaşayan insanlar dönemiyle ilgili ne kadar önemli bir konut olduğunu biliyor aslında hani çok eskimesine rağmen bazı yerlerini yenileme konusunda bir de çok muhafazakar davranıp tutmayı eğiliyor hani ufak tefek bir takım tamiratlar falan yapıyor böyle evlerle karşılaştınız mı? Ya da böyle kullanıcılarla evet karşılaştık ama maalesef çoğunun da şey vardı. Hani ev çok eskidi ve benim bunu tadilata götürme gibi bir Hı -hı. maddi durumum yok. Hani keşke hani mümkün olsa ben bunu böyle kullanabilsem ama gücüm yetmediği için yıkılmasına izin vereceğim Hı -hı. şeklinde şeyler vardı. Birkaç tane mesela mimarlar, birkaç tane mimarla görüştük. Kendi yaptıkları evde yaşıyorlar Hı -hı. hala. Onlar tabii zaten projelerini çıkarttılar. Onlar güzel güzel konuştuk. Onun gibi az sayıda da olsa örnekle karşılaştık. Hı hı. Şimdi araştırma kısmı var. Bir de belgeleme kısmı var. Bu belgelemelerde sanırım işte fotoğraflar zaten çekiliyor. Mevcut bulunanların. Başka neler var? Yani Röleve falan alıp. Şöyle... E... Belediyelere aslında gidildi. E, projesi bulunamayan e, yapılar, hı hı. yani günümüzde daha doğrusu mevcut olmayan yapılar modellendi. Hı hı. E, ...o şekilde onları... E, ...inceleyebiliyoruz. Hı hı. Ha, evet, yani O da aslında önemli bir şey. Selim'in bahsettiği... E, ...projemizde yer alan yapıların... ...bir kısmı yıkılmış durumda. Hı hı. Yani 1930'larda yapılmış... ...ve toplumsal bellek... ...anlamında çok önemli. Mesela... bir Hastanesi'nin olduğu hı hı. bina. Herkesin bildiği bir evet. binadır. Şu anda yok yerinde. Ama onun bu projede olması... ...gerektiğini düşünüyorduk. Hı hı. E, profesyonel modelleme... ...yapan arkadaşlardan destek alarak... ...böyle bir 7-8 tane yapayım... Modelledik. Hı hı. Onun dışında bütün e, belediyelere gittik. Keçiören Belediyesi, Yeni Mahalli, Altındağ ve Çankaya Belediyesi ve Mamak Belediyesi'ne gittik. O belediyelerden e, tüm yapıların projelerini alıp onlarla ilgili belgeleri de paylaştık. Ha, proje dışında ruhsatlar, tadilatlar, onlarla ilgili belgeler hepsi web sitemizde hı. mevcut. E, peki... Şimdi sözlü tarihte aslında o belgelerden biri. Onu biraz daha sergi kısmına geçtiğimizde konuşalım. Fakat araştırma yapıldı, belgelemeler yapıldı. Sanırım bir de arada iki çalıştay gerçekleştirildi. Peki bu çalıştaylarda kimler vardı? Konuş Biraz da akademik düzeyde yapılan sanırım bir, bir araya gelmeydi o. Evet, aynen öyle. İki tane çalıştay düzenlendi. İlki. 14 Aralık 2012 tarihinde tarih yazımında Sivil Mimarlık isimli bir çalıştaydı. Çok affedersin bölüyorum. Sanırım o çalıştayın çıktıları da internet sitesinde mevcut. Biz o linki bir hatırlatalım siteye. Ee, www.sivilmimaribellekankara.com Tamam, merak edenler hemen bakabilirler. Tabii ki de tarih yazımında sivil mimarlık isimli ilk çalıştayımızda adı da üstünde zaten. Özellikle sivil mimarlığın tarih yazımında, mimarlık tarih yazımındaki yeri tartışıldı. İkinci çalıştayısı 24 Aralık 2013'te tam bir yıl sonra oldu. Onun da adı korumada sivil mimarlıktı. Bu sefer de hani, koruma özelinde sivil mimarlık yani konut yapılarının neden e, bu kadar ön planda olamadığı ya da hı hı. onunla ilgili yeni kriterler geliştirip geliştirilemeyeceği tartışıldı. Evet. E, Çıktıları da de var demiştik. Şimdi e, sergiye geçersek aslında bu sergi Ankara'da gerçekleştirildi. Ankaralılar gördü. Biz de bekledik bekledik <gülüyor> sonunda. Hem de İstanbul'un en böyle sergili döneminde Eylül ayında Biyenel ile birlikte e, bu sergide yerini aldı. Tekrar yerini hatırlatalım bu arada. Mimaller Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy'de 11 Eylül'e kadar bu akşam açılıyor sergi. Dileyenler açılışa da gidebilirler. E, sergide neler var? Hem proje çıktılarına dair aslında yaptığınız belgelemeleri dair de sanırım onurdu duyacağız şimdi. <gülüyor> e, serginin Ankara'daki e, projenin e, sergisi ilk Ankara'da ne zaman yapıldı? 29 Kasım 2014'te açıldı Hı -hı. sergi Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. E, sergide bu bahsedilen 120 yapıyla ilgili posterlere yer verildi ve onun dışında... ...Ottü'den ve Başkent Üniversitesi'nden ...öğrencilerin de katıldığıyla... ...bazı yapıların maketleri hmm. yapıldı. Onlar da sergilendi. Onların da bir kısmını... ...İstanbul'a getirdik. Hı hı. Um, Niye bir kısmını getirdiniz? Neden hepsini getirmediniz? Hostellerin de hepsini getirmedik aslında. Gerçekten mi peki? <gülüyor> Ama sanırım serginin kataloğu sitede var mı? Katalog da var. Görseller var, evet. hatırlıyorum. Evet, evet. Hı hı. Onun dışında de biraz önce bahsettiğimiz sözlü tarihleri dinleyebileceğimiz şeyler olacak, MP3 playerlar olacak, onları Hı -hı. da dinleyebileceğiz. Hı -hı. Onun dışında bir de e, yine biraz önce bahsettiğimiz çalıştayların da çıktıları sergide olacak. Onun dışında. E, ...kartpostallar postallar olacak yine bu bu yapıların e, fotoğraflarını içeren ya da Alıp çıkabileceğiz evet tamam <gülüyor> evet. <gülüyor> tam bir böyle ne varsa toplayalım terki gezicisi gibi davranıyorum şu an hatta şey de o zaman hoşunuza gidecektir e, bütün bu yapıların e, küçük fotoğraflarının oldu e, iskambil destesi gibi desteler Aa, de şahane. olacak aslında böyle bir yandan hani böyle e, çok pardon bölüyorum hani belgeleniyor bir takım çizimler bir takım belgeler vesaire. Hani onları bir araştırmacı işte hani bir mimarlık tarihçisi işte bir mimar iç mimar açıp aslında karıştırabilir. Hı -hı. Hem mesleği dahilinde hem araştırması dahilinde ama belki de hani Onur'un bu bahsettiği işte kartpostallar desteler vesaire. ...herkesin, işte o evlerin kullanıcısının da, o evin önünden geçen, önünden geçen insan için de e, buluşturmak açısından önemli materyaller aslında. Sergide bir de bu e, yapıların nerede olduğunu gösteren bir harita veriliyor insanlara. E, bu kartlarla birlikte insanlar e, bu yapıları gerçekten bulup, e, onları e, görerek tecrübe edebilecekler. Hmm. Şimdi Ankara'da olan sergide bir de şöyle bir güzellik vardı. E, Sergi gezmeye gelen insanlar e, bu yapılarda yaşadıkları şeyleri hatırlamaya başladılar. Hmm. İşte benim teyzem burada yaşardı. Ay ben bunun bahçesinde şöyle oynardım gibi e, şeyler söylüyorlardı. O çok hoşumuza gidiyor. Tabii İstanbul'da muhtelen bunu yaşamayacağız ama evet. yine de... E, ...insanlardan bu tip geri dönüşler olmak çok keyifliydi. Yani belki kendi yaşadıkları yere dair böyle bir şey düşünmelerini sağlayabilir. Evet. Çünkü aslında hani konut dediğiniz şey bir de insanın çok daha... hani ...hem özel şeyini hem tüm yaşantısını geçirdiği bir yer olduğu için... ...fiziksel bir yapı dışında aslında çok da hem sosyal olarak... ...hem de hani kişinin psikolojisi olarak da çok şey barındıran bir şey yani beraberinde. Tabii. Tabii. Ee, peki... Ee... Bu arada ekleyeceğim bir şey var mıydı? Harita dedik, kartlar dedik. Yok sanırım. Tamam. Belki şeyi söyleyebiliriz, detay posterleri vardı. Hmm. E, bu araştırmalar sırasında özellikle Ece Akay çektiği birçok detay fotoğrafları vardı. Detaydan kastım kapı kolları, hmm. e, parmaklıklar, işte merdivenler olabilir... ...kapıların kendisi, pencereler... ...apartman isimleri... ...olabilir. Onun dışında yani Ece bu şekilde başladı detay Hı -hı. fotoğrafları çekmeye. Daha sonra tüm ekip ya bu çok iyi bir fikir. <gülüyor> aslında bunlar da çok önemli çünkü ben korumacı kökenliyim aslında. Koruma kökenliyim. Biz koruma projeleri yaparken aslında detay projeleri de çıkartırız. Birdenbire fark ettim ki aslında bayağı koruma projesi gibi hı hı. detay projeler çıkartmaya başlıyoruz. Pencere detayları, kapı detayları, parmaklık detayları, merdivenler falan derken e, onlardan da çok güzel bir e, aslında şey çıktı, veri çıktı. Hı hı. Onları da sergide görebilirler. Çok enteresan, mesela... Apartman isimleri, hı hı. numaralar şahane. o kadar enteresan şeylerle yazılmış, fontlarla yazılmış isimler var ki. Bir de çok daha incelikli yani hani vakit var başka bir özen var. İşte biz kışın bir dersimiz kapsamında işte Ankara'ya gittik. İlk dönem yapılarını geziyoruz ziraat fakültesinde böyle işte ısıtmanın üzerine böyle konmuş bir mazgal gibi bir şey ama böyle üzerinde o kadar şahane bir Z falan böyle bir logo var ki böyle herkes <gülüyor> Dondu. <gülüyor> koca binayı bırakıp herkes onu bir Ona, kere okşuyor ve dokunuyor. Ne kadar güzel <gülüyor> diye. Evet. E, bu arada hep hani e, aramızda Elif, Onur ve Selim var ama hani sen biz diye de bahsediyorsunuz hepiniz. Ekip kimdir, kimlerdir onları da bir analım. Tabii bir e, hemen açıp. bahsedeyim. E, projemizin yürütücüsü Doçent doktor Nuray Bayraktar. E, kendisi Başkent Üniversitesi'nin mimarlık bölümü, bölüm başkanı. Araştırmacılar doçent doktor Bülent Batıman, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım Bölüm Başkanı. Yardımcı doçent doktor Umut Şumlu, Başkent Üniversitesi İç Mimarlıkta Öğretim Görevlisi. Tezcan Karakuşcan'dan Ankara Mimarlar Odası Başkanı. Ben varım, benim dışında Yeşim Uysal, ODTÜ'de doktora öğrencisi mimarlık tarihinde. Ece Akayşumlu aynı şekilde Başkent Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi. Kendisi Hacettepe e, heykel bölümünden mezun. E, Aslı Tuncer, Didem Bahar ve Emine Çiğdem Asrav'da 3 e, farklı yıldaki bursiyerlerimiz, yerlerimiz. 3'ü de otomimarlık bölümünde e, master öğrencileri. Gönüllü katkı olarak da e, Selim sağolsun projemize Destek vermeye başladı. Seçil Özcan, o da Başkent Üniversitesi'nden arkadaşımız ve tabii ki de Onur Selim ve Onur iç, i̇ç Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi, Seçil de Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi. Profesyonel katkılardan da bahsedeyim. Görsel tasarımlar, tüm grafik tasarımlarımız Gökçen Ergüven tarafından hazırlandı. Fotoğraflamayı profesyonel fotoğrafçı Metehan Özcan, modellemeleri Emin Özgür Özakın gerçekleştirdi. Web sitemizle ilgili altyapıyı Adasoft danışmanlık gerçekleştirdi. Web sitesinin tasarımını da Lokomotif Teknolojiden Gözde Şener gerçekleştirdi. Hı hı. Aslında çok büyük bir ekip var. Yani 3 evet. yıllık bir süreci anlatıyoruz. Anlatabildiğimiz kadar. Ee, kocaman bir ekip var arkasında. Hem düşüncel süreçte hem de işte yani bunun bizlerle buluşacağı kısma gelene kadar. Ee, peki şimdi Ankara'da mesela en son İller Bankası'nın e, kalacak mı, yıkılacak mı haberlerini duyuyor iken e, hani sivil mimari konut çok ...çok daha hani başında da söyledik... Ne? ...son sıralarda belki de yer alıyor... ...ve hatta aman bunlarla ilgili... ...koruma kararları da yokken... ...bari aradan çıkartalım da yerlerine... ...daha büyük binalar, apartmanlar yapabilelim. Ee, bu proje... ...sergiyle sona eriyor belki... ...bir proje olarak... Ee, ...ama hani koruma çıkarılması, işte modern dönemin e, zaten böyle bir sıkıntısı var ne yazık ki yakın dönemin korunmasıyla ilgili. E, bu proje neler öneriyor bize? Nelere dikkat çekiyor? E, ya da siz hani proje dışında kişi olarak bu işin içerisindeki ve bu işe duyarlı e, kişiler olarak neler düşünüyorsunuz? E, ben kendi kişisel fikrimle başlayayım hı hı. o zaman. Ee, bu yapılan çalıştaylardan ikincisi e, korumada sivil mimarlık çalıştayında aslında şeyi çok net gördük. Ee, koruma dediğimiz şey hani hep tarihi yapıların korunması anıtsal veya konut dokusu fark etmiyor onlarla ilgili çok net kriterler var ama ne zaman ki modern dönem ya da 1930'lar sonrası yapılara geldiğimizde hala içinde yaşanan çok daha farklı detayları malzemeleri olan yapılarla ilgili net bir koruma prensibi hala geliştirilmiş değil burada da kafada iki tane soru işareti e, oluşuyor. İçinde yaşanan ve sürekli yaşayanla birlikte değişen bir yapıyı dondurmak ne kadar? Yani hı hı. bu şekilde ben bunu koruyacağım demek ne kadar doğru? Veya tam tersi sürekli içindekine göre şekillenmesi sonucunda özgün halinden çok şey yitirmesine hı hı. izin vermek ne kadar doğru? Yani o kadar... E Böyle muallakta bir konu evet. ki aslında yani çelişki de çok çelişkili evet. o yüzden zaten bu 1930-1980 tarihleri bizim için çok önemliydi yani şu an ne yapılacağı belli değil Hı -hı. ama belli değilken de e, biz e, Ankara sergimizi Aralık'ta yaptık Aralık'tan beri 3 e, veya 4 tane bina yıkıldı. Hı -hı. Bunlarla ilgili Şumlu'nun birkaç tane yazısı oldu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam yani bu bile aslında yani çok ciddi ve çabuk kararlar verilmesi yani ne olduğunu bilmiyorum ne verileceğini ama çabuk karar verilmesi gerektiğini gösteriyor çok önemli birkaç yapı gitti. Hı hı. Ee... Bu arada Elif, Onur ve Selim geldiğinde sergiyi kurup gelmişlerdi. Malum birazdan açılıyor. Biz bir gün önce yapıyoruz bu programı. Hem yorgunlardı hem de böyle nasıl biter ya zaman falan derken son iki dakikamız kaldı. Ee, o yüzden sizden sergiyi ve bir daha web sitesini duyurmanızı rica ediyorum birinizden. Onur. <gülüyor> Bana mı geldi? Evet. <gülüyor> sana attım topu. Sergi web bu akşam sitesini... yedi de... <gülüyor> ee... İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde, Karaköy'de. Hemen giriş katta, fuay, e, sergi evet. bölümünde. Hı hı. E, projenin web sitesi de www.sivilmimaribellekankara.com e, Hem burada projeye dair detaylı bir bilgi var. E, konuştuklarımızın birçoğu e, yazılı olarak orada. E, bahsettiğimiz çalıştayların çıktıları orada. Sergiyle ilgili görseller orada. E, peki, kapatırken... E, Mesela bu konularla ilgili tez hazırlığı içerisinde olan ya da başka üniversitelerden ya biz de bunu İzmir'de ya biz de bunu işte atıyorum filanca şehirde yapmayı düşünüyoruz. Siz bize katkı sunar mısınız? Nasıl bir süreç işlediniz diyen oldu mu hiç? E, aslında konutla ilgili e, yapılan çalışmalar var. Hı -hı. E, bunu web sitesinden de bakabilirler. Hı -hı. Bu alanla ilgili yapılmış bütün e, çalışmalar, evet, makaleler. Öyle tabii, tabii. Var orada. Ulaşabilirler. Hı -hı. E, sonradan... E, Gelip de bu konuyla ilgili çalışmak istediklerini ve daha fazla nasıl döküm ya da onlarla ilgili çizimlere, dökümlere ulaşabileceklerini soran kişiler oldu. Hı hı. Ee... Yani henüz diğer şehirlerden bununla ilgili bir talep gelmedi ama çok mutlu oluruz. Hı hı. Yani çünkü, ya çünkü her bir proje de... deneyiminiz var. Tabii. Ciddi de bir deneyim. Tabii, hem tabii. süre olarak hem de çalışma şekli olarak aslında hı hı. ve çıktı olarak da. Evet. Yani çok iyi olur bence. Çünkü gerçekten çok enteresan şeyler çıkıyor. Ev çok yorucu bir 3 yıldı. Hı hı. Biz bayağı şey ekip olarak <gülüyor> yorulduk yani değil mi? Yani o şey sergi bittikten sonraki gün böyle <gülüyor> yeni bir dünya var şeklindeydi. <gülüyor> Ama e, inanılmaz güzel geri dönüşler aldık ve umuyorum yani başlangıç olarak İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde ve diğer kentlerde de bunun şeyleri gelir. Umalım. Öyle <gülüyor> dileyelim. Ve korunmasını da e, umalım. Bahsettiğin çelişkilerle ilgili de bol bol düşünerek aslında birkaç saat sonra sergi açılıyor. O halde bekliyoruz Mimar Odası'na merak edenleri ve 11 Eylül'e kadar sergi orada. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz, biz teşekkür ederiz. Bu arada sergi için de Ankara'dan kalktınız geldiniz. E, belki başka bir zamanda Ankara'da başka bir program için bir araya geliriz. Beklim onu. Super olur. <gülüyor> E, açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat sonerdi. erdi. Gelecek hafta görüşmek üzere.